Zamanı olanlara deniyorum ona, yani okuyacağım deyip de okumamak büyük günah. Yani cezası da var, ne söyleyeyim? Bir yada çıkar onu şeyi. Bir gün Yavuz Sultan Selim, ona hani şey bir hikâhsı başka de, e, Hazreti'ye diyor ki, söyleyin ona de, sordama da evradı bıraktı, okusun. Yani söz verip de yapmamak olmaz. Okuyacaksanız vereyim, ben onu iki kez asla oktuğum için vermiyorum. Okuyacaksanız vereyim. Ama haftayı yapma, haftayı ilk yapma. Aklı boyan kararlaştırıyorum kendinize, onunla.